Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Allahumme salli ve sallim ala Muhammed ve ala ali Muhammed Kema sallayta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed Kema barakta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim fil âlemin inneke hamidun mecid. Kardeşler müminin müslüman bir ferdin en önemli önceliği hastalanmamak. Eğer hastalandıysa hemen tedavi olmaktır. Her Müslüman bedeni hastalıkları kastetmiyorum. Nefsi hastalıkları kastediyorum. Nefsini hastalıklardan uzak tutmak zorundadır. Nasıl ki bu korona günlerinde ...uzakta duruyorsanız birbirinizden... Devam, ...devamlı elinizi dezenfekte... ...yüzünüzü dezenfekte ediyorsanız... ...devamlı maskeyle geziyorsanız... ...sosyal mesafeye nasıl dikkat ediyorsanız... ...bundan çok daha önemli olan... ...kalp hastalıklarına dikkat etmeniz gerekir kardeşler. Ve şayet hastalık varsa... ...hemen tedavi olmamız gerekir kardeşler. Kardeşler nifakta bir kalp hastalığıdır. Hepimizde olabilir... ...kalpte hastalık devamlı olabilir... Bunun tedavisi bir, çokça namaz kılmaktır. Beş vakit namaz kılmaktır. Beş vakit namazı cemaatle kılmaktır. Ve beş vakit namazı vaktinde kılmaktır. Bunları kırk gün yaptığı zaman diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben kişi iki şeyden emin kılarım. Cehennem ateşinden o kişi beraat etmiştir, nifaktan da beraat etmiştir. Subhanallah. Cemaatle namaza koşan, namazı vaktinde kılan ve çokça namaz kılan bir insan buna devam ettiği sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tane garanti vermiştir. Bunlardan bir tanesi cehennemden azad olmaktır, diğeri ise nifaktan azad olmaktır. Bundan dolayı münafıkların hasletlerine baktığınız zaman bir, namazı vaktinde kılmazlar. İki, namaza üşene üşene kalkarlar. Üç, gösteriş için namaz kıldıklarından dolayı kendi başlarına çok namaz kılmazlar. Dört, namaza vaktinde gelmezler. Beş, namazı cemaatle kılmazlar. Bunlar nifak ve münafık hasretlerdir kardeşler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en doğru sözlü Es-sadikul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nifaktan azad olmanın yolunu Namaz olarak bizlere göstermiştir bu birincisi. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şey münafıkta bulunmaz diyor. Bir güzel ahlak, iki tefakku fıkıh sahibi olmak, ilim münafıkta bulunmaz diyor. Bundan dolayı kardeşlerim ahlakımızı güzelleştirmeye çalışmamız lazım. Her birimizde ahlaki problemler olabilir. Bazen bazı ahlaki problemler kök salmış olabilir. Gayret edersek hepimiz her türlü ahlaki problemimizi çözebiliriz. Ahlaki problemlerimizi çözdüğümüz sürece nifaktan uzak kalacağız. Bu da iki. Üç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sadaka delildir diyor. Sadaka Deliller neyin delilidir? İmanın delilidir. Neyin delilidir? Kalpte nifak olmadığının delilidir. Allah yolunda çok infak edin kardeşler. Yine önümüzdeki hafta anlatacağım. Özellikle bugün. Allah yolunda esirlerin kurtarılması kurtarlamıyorsa bile onların bakımları için Müslümanların tamamı seferber olması lazım. Esirleri kurtarmanın Esirlerin bakımını üstlenmenin Esirlerin arkasında Kalanların bakımını üstlenmenin Ehemmiyeti Önemi ve vücubiyeti Üzerinde uzun uzun duracağım inşallah. Belki bir hutbede anlatacağım Belki bir derste anlatacağım uzunluğuna göre bilemiyorum Ancak Belki o güne kadar yaşayamayız Belki bir çoğumuzun nefesi O güne kadar ulaşmayabilir Bugünden söyleyeyim ki bugün Müslümanın üzerine en büyük vacip nedir diye saysanız 3-4-5 tane vacip saysam bunlardan bir tanesi eğer kurtarmak mümkün ise esirlerin kurtarılmasıdır. Esirlerin kurtarılması karşılığında bir Müslümandan ne isteniyorsa meşru olarak her şeyi vermek her şeyi vermek o Müslümanın üzerine apaçık bir vücubiyetten başka bir şey değildir kardeşler işte böyle çalışan böyle gayret eden Müslümanlar da nifaktan uzak Müslümanlardır bu da üçüncüsü dördüncüsü gece namazıdır İmam Katade demiştir ki münafık çok az gece namazı kılar tıpkı geçen hafta okuluğun gibi ve la Allah illa galila münafık az zikreder münafık az gece namaz kılar ya hiç gece namazı kılmıyor isek ya hiç Allah'ı zikretmiyor isek kendi kalplerimizin durumunu hepimiz tefekkür edelim kardeşler. 5. Allah yolunda cihad etmektir. Allah yolunda cihada davet etmeyen alimin kalbi nifakla doğrudur. Kafirlere karşı elinle ve dilinle kafirlere karşı kaleminle ve silahınla savaşmaya davet etmeyen alimin kalbi Nifaktan bir şube üzerinden üzerinde sabittir. Ya bir de bugün Allah yolunda cihattan engel olanlar. içinde bulunduğumuz şartların mağazaret sürerek münafıklar gibi biraz önce söyledim ya. Biraz önce münafıklar bir hayrın yapılması için hep mağazaret uydururlar dedim ya. Şayet Allah yolunda cihada teşvik etmemek nifaktan bir hal ise Allah yolunda cihadı engel olmak, mücahitlerin onurlarına laf atmak, mücahitlerin şereflerine dil uzatmak, Allah yolunda cihadı kötülemek, Allah yolunda cihadı bazı hayırlı amellerin önüne geçtiğini iddia etmek nifakın alameti değil münafıklığın ve nifakın ta kendisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor kim Allah yolunda cihad etmezse ya da Allah yolunda cihad etmeyi kalbinden geçirmezse Allah yolunda cihattan uzaksa Allah yolunda cihadı özlemiyorsa bir an için olsa Allah yolunda ayakları tozlanmıyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bu kimse nifaktan bir şube özel ölmüştür. Kardeşler Allah yolunda cihat, nifakın ve münafıkların en güzel bizden ayıran, müminlerden ayıran, Müslümanlardan ayıran en güzel amellerden bir tanesidir. Zaten nifakın en çok münafıkların en çok anlatıldığı sure hangi suredir? Var mı bilen? Tevbe suresidir. Niçin? Çünkü Tevbe suresi savaş suresidir. Zorlu yolculuğun yapıldığı suredir. Tebük gazvesinin yapıldığı suredir Tövbe suresi. Ne zamanki Tebük gazvesi ortaya çıkmış, ne zamanki yolculuk uzun bir yolculuk başlamış, işte münafıklar hemen açığa çıkmıştır. Allah'a hamdolsun ki, Allah yolunda cihadı farz kılan Allah'a binlerce kere hamdolsun. Allah yolunda cihadı farz kılarak, İçimizdeki münafıklardan temizlenmemizi bize nasip eden Allah'a hamdolsun. Allah yolunda cihad far, etmeyi bize farz kılarak iyi alimler ile kötü alimleri, gerçekten ehli takva ile ehli nifak olan alimleri ayırt etmemizi bize nasip eden Allah'a binlerce kere hamdolsun diyoruz kardeşler. Nifaktan kurtulmanın bir yolu da az konuşmaktır kardeşler. Çünkü çok sözde ya yalan vardır, ya ihanet vardır, ya haddi aşmak vardır, ya sözünde durmamak vardır, ya da boşluk vardır. Mü mü'min az konuşandır. Mü'min teenni ile konuşandır. Mü'min ölçüp tartarak konuşandır. Dilinizi tuttuğunuz zaman, ağzınızı kapattığınız zaman nifaktan kurtulma nifaktan e, sıyrılma nifaktan temizlenme yolunda çok ciddi anlamda ne yapacaksınız yol kat edeceksiniz bir başka husus ise kardeşler daha çok var ancak bu kadar yeter hayra karşı istekli olmak nifakı tamamen yerle bir eden amellerden bir tanesidir bir hayır mı var kim önden koşarsa On nifaktan temizlenir kardeşler. Hayırlı işlere karşı üşenmek, hayırlı işlere karşı üşenerek kalkmak, hayırlı işlerde Allah yolunda infak etmek gibi, Allah yolunda cihat gibi, Allah yolunda davet gibi, Allah yolunda ilim gibi, Allah yolunda birlik ve beraberlik gibi, hayır olan fiillerde acil etmek nifak hastalığının en mühim, en önemli ilaçlar, ilaçlarından bir tanesidir kardeşler. Ve دعوانا اَنِ الحمد لله رب العالمين Namaz için saftal Mİşal.